Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği'nin yeni bir programındayız. Ve herkesin de tahmin ettiği gibi bugün e, İzmir'de geçen cuma meydana gelen e, deprem ve depremin tabii bizim e, programımızla ilgili e, hukuk e, bölümüyle ilgili konuşmaya çalışacağız ve e, bugün konuk olarak Aynur Hanım e, katılamadılar e, özel mazeretleri nedeniyle, ailevi mazeretleri nedeniyle konuğumuzda. Ee, aslında bizim kamuoyunun yakından tanıdığı Bir Dakika Karanlık Eyleminin Sözcüsü Avukat Ergin Cimmen. Ergin hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnız sesin yine biraz kısık geliyor. Öyle mi? Şimdi ha, nasıl evet. acaba? Şimdi tamam. daha iyice. Evet. Evet. evet. evet. Şimdi e, bugün e, İzmir depremi ve de dolayısıyla daha evvel Yaşadığımız 99 e, Gölcük depremi, e, Ağustos 17 Ağustos, 99 Gölcük depremi ve arkasından da e, 12 Ağustoslu sanıyorum e, düzce depremleri var. Bu depremlerde e, yaklaşık 18 bin kişiye yakın insan öldü, 24-25 bin kişiye yakın e, insan yaralandı, sakat kaldı. Ee, işte binlerce ev 300 bine yakın ev yıkıldığı hasar gördüğü e, gerçekten çok e, olağanüstü bir e, dönem e, e, felaket yaşadık bu felaketten sonra e, o zaman ben İstanbul Barosu yönetimindeydim e, Ergin sen de belki anımsarsın e, evet. ve Baş Adalet Bakanı e, Profesör Doktor Hikmet Sami Türktü İstanbul barosu olarak konuştuk e, kendileriyle. E, Gölcük, Yalova, Çınarcık, Ada Pazarı, Kocaeli, hatta İstanbul işte avcılar bölgesindeki yıkılan binalar ve ölen insanlarla ilgili delil tespitleri açısından mahkemelerde harç ve bilir kişi gideri. Ödenmeden keşif gideri, ödenmeden incelemeler yapılması konusunda hükümetten bir karar çıktı. Ee, bununla amaç e, ölen insanların acıları, yaralı kalanların, sakat kalanların üzüntüleri, tedavileri ötesinde e, bir daha bu acıların yaşanmaması, bir daha e, bu felaketlerin e, bu sonuçlarla, e, toplumu e, acıya boğmasını önlemek açısından e, hukuki bakımdan neler yapılabilir e, bunları sağlamaktı e, acaba bu yapılan inşaatların yerlerinde bu yapılan inşaatların yapımında e, bir kusur var mıydı bir kasıt var mıydı bu insanlar e, inşaatlar doğru yere yapılsa ve e, doğru bir e, inşaat malzemesi tekniği kullanılsa bu ölümler, bu yaralanmalar, bu acılar e, manevi sonuçlar önemli olacaktı. Bu, İstanbul Barası olarak e, hem e, Kocaeli'nde hem e, işte e, Gölcük'te, Çınarcık'ta, Yalova'da, Adapazarı'nda Pazarında hukuki yardım masaları oluşturduk. E, oradaki, o bölgedeki avukat arkadaşların e, yakınlarının çok büyük sıkıntılar içinde olabileceğini düşünerek onlara destek olmak istedik. Bu depremin ilk acıları, ilk sıkıntıları geçtikten sonra da tabii sorumlular hakkında davalar açıldı. Ceza davaları ve hukuki davalar tazminat davaları, maddi ve manevi tazminat davaları. Ergin ben arkadaşımız birçok avukat arkadaş gibi orada bu davaları e, takip eden e, meslektaşlarımızdan biriydi bu bakımdan bugün hem e, bu davalar nasıl ceza davaları nasıl açıldı hukuk davaları nasıl açıldı nasıl sonuçlandı e, bu davalarda e, yıkımlarla ilgili ölümlerle ilgili e, mahkemelerin ve mahkeme öncesi tespitlerin ortaya çıkardığı sonuçlar nelerdi e, biraz bunları konuşacağız ve sonuçta e, bu e, deprem e, bölgesi olan ülkemizde bu depremleri önleme olanağı olmayacağına göre depremlerden daha az zararla hatta hiç zarar görmeden söz gelimi Japonya'daki gibi e, e, çıkabilmenin e, hukuki bakımdan e, buna katkı sağlayacak önlemlerin Neler olduğunu konuşmaya çalışacağız. Tabii bu kısa programa bu kadarı sığmayabilir ama ana hatlarıyla e, konuşacağız. Evet Erginciğim, e, siz bu e, Gölcük depreminin sonrası oradaki ceza ve e, hukuk davalarının, tazminat davalarının takip ettiniz birçok arkadaş gibi. Onlardan birisisiniz. E, ama senin tabii e, bu toplumsal olaylara ilişkin Gözlemin, duyarlılığın, tespitlerin bu davaya herhangi bir avukat gibi takip etmenin ötesinde e, önemli tespitler yapmanda sağlamıştır. Genel olarak ne dersin? Bu e, yani Gölcük depreminden sonra evet bir takım mevzuat değişiklikleri de yapıldı. ceza kanununda, imar kanununda. Ama senin bu davalarla ilgili tespitlerin nelerdir, hangi davaları açtınız, bu davalarda neler ortaya çıktı, nasıl sonuçlandı, yani bu konuda bize önce bir genel bir bilgi lütfen. Evet, e, şimdi önce e, tabii herkesin başı sağ olsun diyelim, e, çok e, acı günler yaşıyoruz. Fakat Türkiye'de bu acı günler bir türlü bitmiyor. İşte dün demin sen de bir, e, bu işin kronolojisini e, çıkardın. E, en çarpıcı durum şu, e, bu davalar 20 yılımızı aldı ve hala devam ediyor. Bunun altının çizilmesi lazım. Bu kadar geç gelen bir adalet olur mu? Hele de bu davaların yürütüldüğü sırada adalet teşkilatı, hep Türkiye'de hep hukuk sorumludur ama o sırada çok daha fazla sorumluydu. Yalova Adliyesi'nde görüldü bu davalar. Yalova Adliyesi tam 3 kez değiştirildi. İlk adliyede Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonu 10-15 kişiyi ancak alıyordu. Halbuki yüzlerce kişinin duruşmaları takip etmesi gerekiyordu. Hukuk davaları hakimlerin odalarında yapılıyordu. Yani e, bir yargılama, doğru dürüst bir yargılama e, hiçbir zaman geçirilmedi. E, bu arada biz e, nerelere, ne yaptık e, onlardan biraz e, bahsedeyim. Bir kere e, suç duyurularında bulunduk. Özellikle müteahhitler ve belediyede bu e, işin denetimiyle ilgili memurlar hakkında bunu yaptık. Bu bir suç duyurusu. Suç değil, tutuk gereği. Efendim? Suç duyurusu. Suç gereği. Evet, evet, evet, evet. Onların değil mi? teknik uygulama sorumluları. Evet. evet, evet. Teknik uygulama e, sorumluları ile ilgili ilgili bulunduk ve belediyede e, bu işin kontrolüyle ilgili e, görevli kişilerle de ilgili bulunduk suç duyurusunda. Bunlardan sadece TUS görevlilerine dava açtılar. Onunla daha sonra geleceğim. Bunun dışında o sürece doğru giderken onu hatırlayalım. Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü vardı. Türkiye'nin bir deprem haritasını çıkarmıştı ve depreme maruz kalacak yerler bu haritada belirtilmişti. Tabii birinci olarak en fazla depreme maruz kalan yerlerden bir tanesi Gölcük, Yalova, ve işte o depremin olduğu bütün bölümlerdi biz Çınarcık, Çınarcık, çınarcık o dönemlerdi biz bu rapora istinaden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bir kere burasını imara açtı diye bir tazminat davası, tam yargı davası açtık hizmet kusuru nedeniyle ikinci olarak belediyeye dava açtık idare mahkemesinden bahsediyorum şimdi e, gereken denetim, TUS'ların e, denetimini gerektiği şekilde yerine getirmedikleri için belediyeye açtık. Arama-kurtarma e, faaliyeti son derecede hatırlayın, çok kötüydü. Şimdilik gibi değil tabii, şimdi izliyoruz. Gerçekten de bu konuda bayağı yol alınmış durumda. Arama-kurtarma faaliyeti yeterin kadar e, yürütülmediği için de İçişleri Bakanlığı'na e, tazminat davası açtık. Yani bu üç bakanlığa idare mahkemesinde... E, müştereken ve müteselsinen bunlar sorumludur diye hizmet kusurları nedeniyle davalar e, açıldı. E, bu arada gene bir maceradan bahsedeyim. Bunlar çok çarpıcı çünkü. E, tabii müteahhide e, tazminat davası açtık Asliye Hukuk Mahkemesi'nde. E, bu Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davalar ilginç bir e, yere e, gelmişti. O da şuydu davalarla ilgili bu davalar Yargıtay'ın iki ayrı dairesine gidiyordu. Bunlardan bir tanesi 4. Hukuk Dairesi, öbürü de 13. Hukuk Dairesi'ne gidiyordu. 4. 13. Hukuk Dairesi bir karar aldı. Dedi ki 10 yıllık biliyorsunuz genel zaman var. Bu 10 yıllık zamanaşımının aşımının başlangıç binanın yapılıp mal sahibine teslim edildiği tarihten itibarendir dedi. Dolayısıyla tabii onlar çok daha eskiden yapıldığı için zaman aşımından bunlar düştü. Buna karşılık Dördüncü Hukuk Dairesi şunu söyledi. Burada zaman aşımı, burada bir gizli ayıp vardır ve zaman aşımı bu gizli ayıbın ortaya çıktığı tarihten sonra başlar. Yani depremin olduğu tarihten sonra bu on yıllık süre işlemeye başlar dedi. Dolayısıyla aynı konuda olan insanlardan bir bölümünün davası zaman aşımından düştü. Bir diye bölümü ise o e, yargılamaya devam etti. E, tabii o düşenlerle ilgili. daha sonra e, Yargıtay e, bir karara vardı. O karara göre yani e, Dördüncük Dairesi haklıdır e, yolunda bir karara vardı. E, Dördüncük Dairesi de bu kararını daha doğrusu değiştirdi. E, ve e, bu arada da davası düşenler oldu mesela. Onlarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireysel başvuruda bulunduk. O başvuruda lehimize neticelendi. O da bitti. Yani başvurularımızın... Ergenciğim, her evet. özür dilerim. Bir şey bir şeyi kaçırdım. Dördüncü Hukuk Dairesi'nin e, burada gizli ayıbın ortaya çıktığı tarihten itibaren zaman aşımı başlar dediği karar sonra değiştirdi mi? Dördüncü Hukuk Dairesi bu kararı. Evet. Daha sonra bunlar değiştirildi. Ama uzun bir süre bu arada e, hak kayıpları oldu tabii ki. Yargıtay'ın biliyorsunuz bu görüşlerin görüş, değiştirmesi iade-i muhakeme nedeni değil. Dolayısıyla onlar evet. kesinleşti işte öyle kaldı. Hatta ben bu arada İçtihalı Birleştirme Genel Kurulu'na gittim. Dedim ki böylesi bir garabet yaşanıyor. İçtihalı Birleştirme Genel ya yani bu sürecin içerisinde daha e, 13. Yurt Dairesi görüşünü değiştirmeden başvurdum. Ve e, da iştihadı birleştirme genel kurulunda ise bir buçuk satırlık bir yazıyla e, ortada iştihadı birleştirilecek bir durum yoktur dendi. E, ve işler bitti orada. Ve daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne işte başvurdum. E, tahmin ediyorum 5-6 ay önce de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nihayet kararını verdi. Bizi haklı buldu ve tazminatı hükmetti. Neyse durum bu. Yani hukuk mahkemeleriyle ilgili de e, böyle bir durum yaşadık. E, tabii ceza davası çok acı bir e, durumda e, yürüdü. Neden öyle yürüdü? E, o, biliyorsunuz 765 sayılı e, ceza kanunu, yani eski ceza kanuna göre e, davalar e, yürüyordu. E, her ne kadar bu süreç içerisinde e, ceza kanunu, 765 sayılı kanun e, ortadan kaldırıldı, yeni ceza kanunu getirildi ama e, biliyorsunuz leheve olan hükmü uygulayacaktır. Ve mahkemede ile olan, hüküm olan 383 taksim ikinci madde gereğince iki yıl civarında bir hapis verdi TUS'lara, teknik uygulama sorumlularına. Bu da Yargıtay'dayken, tabii ki bunu temiz ettik, Yargıtay'dayken, Yargıtay'dayken de zaman aşımı doldu. Ve bu düştü. Tabi şimdi ceza kanununda eskisi gibi bu garabet yok. Ondan sonra konuşuruz tahmin ediyorum. Yani bizim bu, o, o süreçle ilgili maceramız böyle sürdü. Şimdi şeyi söyleyeyim. E, öncelikle mesela eski Türk Ceza Kanunu'nda şöyle bir tartışma vardı. E, 383. madde mi uygulanacak yoksa 375. madde mi uygulanacak diye Şimdi 383. madde şöyle bir düzenlemesi vardı. Bir kimse tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya sanat ve meslekte tecrübesizlik veya nizam ve emir ve kaidelere riayetsizlik yani imar kanunu ve yönetmeliğine neticesi olarak bir yangına veya infilaka veya batmaya ve deniz kazasına veya umumi bir tehlikeye mutazammım tahribata veya musibetlere sebebiyet verirse 30 aya kadar hapis ve 100 liraya kadar ağır para cezasına mahkum olur. Şimdi diyor ki eğer bu fiilden bir şahsın hayatınca tehlike hasıl olursa 6 aydan 5 seneye kadar hapse. Şimdi 383'ün ikinci fıkrası olan bu fıkra mı ve tabi ki Birinci fıkrada asıl eylem tarif ediliyor. Yoksa 375 mi uygulanacak tartışmaları oldu? Kas, 375 de şöyle diyordu: Kastiy olmaksızın, kasıt olmaksızın su basmasına sebebiyet verip bu surette ferdin hayat ve malını tehlikeye koyan kimse bir seneye kadar hapisesiyle mücazat olunur cezalandırılır. Eğer bu hal bir kimsenin ölümüne sebebiyet olmuş ise ceza 6 aydan aşağı olmamak üzere hapistir. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla özellikle o dönemin yani e, Gölcük depreminin adeta e, markası durumuna gelen e, ve suçlusu, tek suçlusu durumuna gelen Veli Göçer ile ilgili her ölüm açısından 383.2 uygulandı ve 25 yıla kadar Ağır hapis cezası, şey hapis cezası verildi. Şimdi tabii ki lehe olan e, hüküm uygulanacak deniliyor ama e, tabii bu binaların e, yeni ceza kanununun yürürlüğe girdiği 2005 yılından önce mi yapıldığı sonra mı yapıldığı önemli. Ve e, bu o, e, açıdan evet. eğer... Eğer eğer 2005'ten sonra yapılan binalar varsa burada artık yeni ceza kanunu uygulanacak. Ve yeni ceza kanuna göre de bu 383. madde yaşanan olaylardan da esinlenerek veyahut da onlar dikkate alınaraktan şöyle düzenlendi. Taksirle yani kasıtla değil A yangına, B bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, Sel veya taşkına neden olan kişi fiilin başkasılarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlike olması halinde 3, -3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyor. Şimdi burada taksirle diye bir yani e, ceza kanunlarındaki suçlar bir kasıtten işlenen suçlar bunlar cürümler iki taksirle işlenen e, suçlar, bir de kabahatler var. Şimdi bu taksirle öldürmeye ilişkin bir düzenleme Ergin. Oysa şimdi böyle midir değil midir bilmiyoruz. Bir e, bina var ve bu binada e, kolonlar kesilmiş. Bu kolonların kesilmesi e, eski 383. maddedeki gibi yani nizam ve emir ve kaidelere riayetsizliğin ötesinde Kasten bu binanın anaya taşıyıcıları kolonlarının kesildiği iddiası var. Bunu acaba mal sahibi mi, müteahhit mi? A müteahhit, B mal sahibi 3 e, veyahutta da işte kiraya vermeden evvel e, burası geniş alan görünsün de bu zincirleme mağazalar kullansın diye düşünen mal sahibi e, bir başka şıkta. Kiracı bunu, bunları kesmiş ise ve buradaki binanın yıkılmasına ve ölümlere sebep olmuşsa artık burada bir taksirle e, ölüm, taksirle mallara zarar vermekten değil bu yeni ceza kanunu açısından hakikaten 21. maddede gösterilen e, kastın dışında yani 21. madde suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır diyor. Kas suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir diyor. Ancak burada ikinci madde çok önemli yeni ceza kanunundaki düzenleme açısından. Diyor ki kişinin suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen fiili işlemesi halinde olası kas vardır. Bu halde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasını, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda da işte 25 yıla kadar 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. Şimdi burada hakikaten hukuk açısından depremlerle ilgili bu felaketlerin doğmasında, yaşam kayıplarının, mal kayıplarının doğmasında, yaralanmaların doğmasında ve ülkenin böyle bir acıya, hatta dünyanın böyle bir üzüntüye e, boğulmasındaki nedenlerden biri de insanların eylemleri. Bu eylemler hem e, kanunlarda özellikle 99 depreminden sonra biliyorsunuz e, imar kanununda yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı, Orada betonun, işte demirin ki onları size hatırlıyorsanız soracağım. Etriye aralıkları dediğimiz e, demir e, şeylerin, e, iskeletlerin yapılmasında değişiklikler yapıldı. Hem bunlara uymamak hem de bir de var olan kolonları, taşıyıcı kolonları belki insanları öldürmek istemediler ama bunları kestiklerinde bir deprem halinde ölümlerin olabileceğini, öngörmemeleri mümkün değil. Bunu öngörmesine rağmen e, bunu e, bu, bu kolonları kesilmesi bunu müteahhit mi kesmiştir? Yoksa mal sahibi mi kesmiştir? Yoksa orayı kiralayan kişi alanı genişletmek için mi kesmiştir? E, bunlarda olası kast olduğu kanaatindeyim. Ve ve tabii ki biz biliyoruz ceza kanunlarında cezaların çokluğu değil Cezaların kamuoyunda, halkta, insanlarda verilen ceza az da olsa çok da olsa bunun mutlak surette çektirileceğine ilişkin bir inancın olması lazım. Ceza kanunlarındaki caydırıcılığın sebebi bu. Bize hocalarımız bunu öğretti. Eğer yani ben zaten işte mahkemeler uzar, sonunda zaman aşımı olur veya da işte bir şekilde af çıkar. Ve ben bundan kurtulurum diye düşünerek hareket ediyorsa ve ceza verilen cezaların hiçbir şekilde infaz edilmeyeceğini, cezayı yatmayacağını düşünüyorsa burada artık ceza kanunlarında ne kadar ağır ceza verirseniz verelim burada bir caydırıcılık imkanı, caydırıcılık özelliği kalamaz. Bu bakımdan e, bu e, hukukun burada deprem bölgesini değiştiremiyorsak, coğrafyayı değiştiremiyorsak ve insanlar e, hakikaten önleyebilecekleri tehlikeleri teknik bakımdan e, e, önleme konusunda ya ihmalde bulunuyor ya da kasten e, veyahut da olası kasıtla bunu e, yerine getirmiyorlarsa bu halde ciddi bir şekilde görüyoruz. E, yani bu suçları önlemenin imkanı kalmaz diye düşünüyorum. E, hukuk burada bunları önlemek için etkin, adil ve süratli kararlar vermek zorunda diye düşünüyorum. Evet. Şimdi, ben, evet şimdi şunu söyleyeyim. Gayet güzel özetledin e, hukuki durumu. Ben de çok fazla uzatmadan senin düşüncelerine atıfta bulunarak e, belirteyim. Bir kere bir e, ceza 171. maddesinin e, bu konuyla bana göre hiçbir alakası yok. Çünkü burada netice ke, e, tehlike yaratmadır. Yani e, yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine sel ve taşkını neden olan kişi fiil başkalarının hayatı, sağlığı ve mal varlığı bakımından tehlikeli olması halinde diyor. Netice ölüm veya yaralanma değil, tehlike olması halinde. Yani ee, ölüm veya yaralanma olmamış. Bu arada bu kişi bu sebebi, sebebiyet verecek hareketlerde bulunmuştu. Yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına. Bu arada da e, olay anlaşılmış ve devlet el koymuş. Yani 171. madde ve bunun müeydesi e, budur. Yani ölüm meydana gelmişse, yaralanma meydana gelmişse artık e, 171. maddeyi bir kenara koyacağız. Demin senin bahsini ettiğin gibi e, ceza kanununun 22. maddesi, 21. maddesi, 85. maddesi. Yani e, taksir mi, e, bilinçli taksir mi, e, olası, kast mı? Bu çerçevede bunlara düşüneceğiz. E, bizi dinleyen ancak hukukçu olmayan kişilerin anlayabilmesi için e, şunu söyleyebiliriz. Eğer bir yerde müteahhit e, betonu oraya usulüne uygun olarak koymamışsa Etriye aralıklarını yeteri kadar sıkıştırmamışsa, e, demir yet, e, gerekli efsafta değilse şunu düşünmek durumunda. Bu bina çökebilir. Bunu öngörmesi gerekir. Bunu öngörmüyorsa oradaki durumun hal ve şartına göre dediğim gibi e, ceza kanunun e, 22. maddesi, 21. maddesindeki manevi hani... unsur tayin tek, tak, takdir edilecek. Ve e, bu tayin ve takdirden sonra da yine ceza kanunun e, 83. maddesine 80 evet 80 beşinci maddesine evet. göre 85. maddesine 82. göre ceza tayin edilecektir. Yani böylesi bir durum bu anlamda bu e, söz konusu maddelerin cezalarının da bana göre caydırıcı olduğunu düşünüyorum. Yani e, bu e, uygulanan ceza kalımdaki 383 Taksim 2 gibi gerçekten de vicdan kanatıcı e, bir e, duruma artık bundan sonra varılmayacaktır diye e, düşünürüm. E, hukuki durum, cezai anlamda hukuki durum bu ancak e, bu e, unutmayalım diye e, bir şey söylemek istiyorum ben. E, asıl önemli şeylerden bir tanesi de idarenin hizmet kusurunun hukuk alanına dökülmesidir. Bu e, ve e, biz açmış olduğumuz davalarda demin bahsettim. Bayındırlık İskan Bakanlığı, Belediye ve İçişleri Bakanlığı açmış olduğumuz davalarda Danıştay bizi haklı gördü. İlk önce e, e, ilk derece mahkemesi davamızı reddetti. Ancak Danıştay bu her üç kurumun da sorumlu olduğunu ve kusurlu olduğunu kabul etti. Bence şimdi aynı durum vardır. E, mutlaka e, belediyenin denetim e, fonksiyonu sorumlu olduğu için kusurlu olduğu için bu binalar çökmüştür. Eğer belediye ve ilgili idari makamlar gereken zamanlarda gereken denetimleri bu binalar yapılırken ve hatta yapıldıktan sonra gereken denetimleri yapmış olsaydı mutlaka bu binaların e, çöküp de içinde insanların ölmesine engel olabilirdi. Çünkü şimdi biz Bayraklı'yı e, televizyonlardan izliyoruz. Binanın, e, şehrin ortasında 3-4 tane bina veya 5-6 veya 10 tane bina her ne çöküyor. Yan tarafta koca gökdelen çökmüyor. Bilmem kaç dakika katlıyor. Hemen yanındaki ev çökmüyor. Demek ki orada yapımdan kaynaklanan bir sorun var. Yapımdan kaynaklanan sorunun doğal sonucu komunun denetimsizliğidir. Eğer bu denetimi yapsalardı bu çökmeler olmayacaktı. Onun için burada zarar gören vatandaşlarımızın tamam bu e, hak arama hikayesi ayrı. Şu anda vicdanlar e, kanıyor ama e, daha sonra soğuk kanlı bir hale geldiğimizde özellikle denetim mekanizmasına karşı e, hukuki e, başvurularda mutlaka ve mutlaka e, başvurmak lazım. Onların e, hukuk alanına çekmek lazım diye düşünüyorum. Bu arada unutmadan bir önerimi söyleyeyim ben. Bir kere bir Türkiye şu biliniyor ki bir deprem bölgesi. Olduğu gibi baştan aşağı. Ee, Türkiye'nin yeni er, bir... Ergin'ciğim, istersen evet. bu konuya geçmeden evvel bir evet. müzik arası verelim ve tamam. ondan sonra da hem bu konuyu konuşalım hem de e, bence bu davalarda verilen bilirkişi raporlarıyla ilgili senin gördüğün şeyleri bir kere daha üzerinde duralım ve aslında bugün İzmir'deki olayla ilgili hukuki durum konusunda da biraz böyle akıl yürütelim ve birlikte bir önerilerde kısmen... bulunalım. Bundan sonra bunlar yaşanmasın evet, diye. Evet, evet. O günkü ceza kanunu 765 sayılı ceza kanununda bu tür eylemler nasıl e, cezalandırılıyordu? Nasıl cezalar verildi? Bunları kısmen konuştuk. Bugün hangi cezalar verildik verilebilir? konusunu da e, kısmen konuştuk biraz daha belki bunu da konuşacağız. E, evet Ergenç sen e, şeyi anlatıyordun bizim bölgemiz e, bir deprem bölgesi e, demiştin ve bununla ilgili de evet. bazı tespitler yapacaktın. Bu arada şimdi e, ceza e, hukuku açısından meseleyi irdeledik ama demin de söylediğim gibi bu işimizde tazminat hukuku var o da son evet. derece de önemli demin bu idari mahkemelere başvurma e, teknik uygulama sorunlarına e, ve mal sahibine açılmış olan tazminat davalarından da bahsettik. Bunların kesinlikle kaçırılmaması gerekir. Çünkü bunlar bazı sürelerde tabi bunlar hepimiz biliyoruz. Bunun altını bir e, çizeyim dedim. Şimdi e, şimdi televizyondan izliyoruz. Hep beraber oturduk bir felaketi izliyoruz. Bu arada da görüşler de ortaya konuyor. Bu görüşler ortaya konduğunda ben e, eksik e, bulduğum e, bir iki yana e, bahsetmek istiyorum. Bir kere evet. şunu şunu ıı, tespit etmek lazım. Türkiye bütünü itibariyle bir deprem bölgesi. Ee, bazı bölgeler... Galiba, de, galiba deprem bölgesinin depremden korkanların gidebileceği Türkiye'de tek yer Konya'nın eski e, Karaman'ı veya şimdi il olan Karaman olduğu söyleniyor evet. ama... Ee, bu jeofizik olarak bu ne kadar e, şeydir? E, deprem olmayacak anlamına gelir, onu bilemiyorum. Onu da o, o bilim Hep, insanları. oraya gidemeyeceğimize göre <gülüyor> böyle <Evet>. uyanık kalmak <gülüyor> durumundayız. Yani Türkiye'yi bir afet bölgesi olarak ilan etmemiz gerekir. Yani zaten yasal düzenleme de bu. Afet bölgesi, afete uğramış olan bölge değil. Afete uğrama olasılığı olan bölge. Bizim kanunlarımızda zaten buna ilişkin düzenlemelerde de böyle bahsediyor. Ve doğrudur bu. Yani afet bir kere olduktan sonra yapacak bir şey yok. Önemli olan afetin e, meydana gelmesi durumunda bunun zararlarını izale edebilecek önlemlere başvurmak lazım. Bu mesela. Önceden, yani afet, önceden tedbir yani almak onu lazım. Onu tespit etmemiz lazım. Afet bölgesi, afete uğramış bölge değil. Afete uğraması muhtemel olan bölge ve buna göre de o bölgelerde alınacak önlemleri bir kere tespit etmek lazım ve arkasından bence Türkiye'yi bu afete uğrama olasılığı açısından derecelendirmek lazım. Bu derecelendirmekte de birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü yani tehlikenin olabilme ihtimalinin durumuna göre bir tasnif lazım. Bu tasniften sonra da buna göre yasal düzenleme lazım. Bakın şimdi, televizyonlarda izliyorum. E, yıkılma durumunda olabilecek veyahut da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen e, apartmanlarla, evlerle ilgili yıkma kararı, yıkım kararını hangi merciğin alacağı konusunda bir tartışma yaşanıyor. Ve bu hala benim anladığım kadarıyla ortaya çıkmış değil. Bir kere bu belirsizliği ortaya koymak lazım. Ve belirsizliği gidermek lazım. Devletin var olan bu belediye de olabilir. Şehircilik Bakanlığı, şimdi İmran İskan Bakanlığıydı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu bu. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve belediyenin Türkiye'deki bütün binaların depreme ve mukavemetini ölçmesi gerekiyor. Eğer hayatta kalmak istiyorsak birinci olarak yapılması gereken şey bu. Depreme dayanıklı olmayan, var olabilecek bir depremde yıkılma ihtimali fazla olan yerlerin ise mutlaka yıkılması gerekir. Yıkılmazsa içinde kalıyoruz çünkü, ölüyoruz. Bununla ilgili devletin bir yere para koyması lazım. Ve böylesi yerleri bir şekilde, bunun yol ve yöntemini bilerek, ortadan kaldırması ve bu insanları başka yerlerde barındırması lazım. Her bu diyeceğim. yapılmaz şimdi, ise evet. efendim ha, şeyi söyleyecektim yani devletin yapacağı işler konusunda sorumlulukları konusuna değindin aslında şimdi bunun e, ayrıntılarını tartışmak değil amacımız mesela DASK dediğimiz deprem sigortası var. Bununla ilgili biriken paraların ne olduğu konusunda tartışmalar var. Bu Bununla yani bugünün Konusunu bununla tartışmayla geçirmek e, istemiyorum ben yani böyle buna gerek yok ama bu, bu soru var. E, aslında tabii bu, bu ayrılan fonun senin söylediğin önlemlerin alın, alınmasında da kullanılması gerekir. 99 depreminden sonra bildiğim kadarıyla belki bu da çok geniş bir konu. Çok geniş bir teknik konu. Ee, onu e, yani 99 depreminden sonra da aylarca, yıllarca açık radyo. Ömer Madra kendi programında, diğer arkadaşlar kendi programlarında konuştular, tartıştılar. Hatta işte e, o zamanın hiç unutmadığım sloganı vardır. E, çatlakları sıvama sıvatma, kapama, kapatma anlamında. Evet. E, şimdi arkasından e, yapı denetim şirketleri ile ilgili mevzuat düzenlemesi yapıldı. Bu düzenlemeyle yapılan 99 sonrası yapılan binalarda kullanılacak demir, çimento ve benzeri inşaat malzemelerinin nasıl, hangi e, miktarda e, olacağına ilişkin yönetmelekler yapıldı. Ayrıca bunları devletin, beledi belediyelerin denetim Denetleme imkanlarının e, sınırlı olması veya e, sadece devlet görevlileriyle, belediye görevlileriyle bu yapılamayacağı için yapı denetim şirketleriyle bunu denetlemeye ilişkin mevzuat düzenlemesi yapıldı. E, ama buna rağmen e, sonradan yapılan binaların ve özellikle de işte İstanbul ve çevresinde beklenen büyük depremle ilgili ee, ne kadar e, bu mevzuata uygun olduğu, ne kadar bu mevzuata uygun şekilde yapıldığına ilişkin ciddi bir e, tespitin e, yapıldığını düşünmüyorum. Ancak mesela İstanbul Belediyesi'nin İstanbul'daki e, bölgelere ilişkin e, ciddi bir deprem haritası, deprem e, hazırlığı, yaptığını ve işte bu haritadaki yerlere göre önlem alınması gerektiğini belirten bir çalışması olduğunu biliyorum. Ama bunların da yeterli olmadığı kanaatindeyim. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Sizin başta da söyledim depremden hemen sonra İstanbul Barası olarak başta Gölcük Yalova Çınarcık, Ada Pazarı ve Kocaeli'nde, Kocaeli'nde sanıyorum olmadı. E, e, hukuki yardım masaları kuruldu. O masalarda, özellikle e, o dönemde e, emek veren e, genç avukat arkadaşlarıma teşekkür çünkü e, uykusuz kalıp gece gündüz orada e, evleri yıkılan. E, ailesinden insanları kaybeden, yaşamlarını yitiren kişilerin buna ilişkin başvurularını dinleyerek onlar adına yıkılan binalar ve oradaki meydana gelen ölümlerle ilgili delil tespitleri yapıldı. Burada çıkan iki önemli şeyi anımsıyorum ben. Birincisi mesela Kavaklı ve Yalova'ya giriş bölgesindeki Sağda bugün hatta adliye binasının, yeni adliye binasının bulunduğu bölgede e, o bölgeye yakın arazinin tarım arazisi olmasına rağmen e, oraya inşaat yapıldığı artı birinci tespit bu. Yani e, jeolojik olaraktan, e, zemin olaraktan inşaat yapılması uygun olmayan yerlere inşaat yapılmış olması. Ee, i̇kincisi de yapılan binaların e, teknik e, bakımdan e, yani e, mühendislik şartlarına uygun olmamasıydı tespit edilen şeyler. Hatta bugün içinde e, İzmirle ilgili benim öğrendiğim kadarıyla e, bu Bayraklı bölgesinin yani e, 3000 yıl önce e, eski Simirna dediğimiz e, limanın içinde kaldığı yani e, denizden 3 kilometre geride e, İzmir'in limanı varmış. Bu e, kazanın şey depremin bugün e, yıkıma neden olduğu bölge aslında bir delta. Yani kişilerin doldurduğu değil ama nehirlerin, akarsuların doldurduğu bir deltaymış. Şimdi buraya acaba ee, bu inşaatların yapılmasına izin verilmeli miydi verilmemeli miydi ee, ama izin verilen bazı binalar yıkılmamış şu anda ee, ve bu e, binalar yüksek katlı olmasına rağmen e, ayakta kalmış ama İstanbul gibi Gölcük depremi gibi 7 ya da 7 onda 4 ya da 7 onda 2 olsaydı bugün 6-6 mı Yoksa 6-9 mu olduğu hem e, AFAD'a göre hem işte e, Kandil Rasahtanesi'ne göre hem de uluslararası e, deprem dinlenme istasyonlarının Richter ölçeğine göre farklı oluyor. Farklı rakamlar veriliyor ama İstanbul'daki gibi bir deprem olsa acaba İzmir'in Bayraklı bölgesi dediğimiz aslında bir delta olan bu bölgede bu göktelenler, de ee, ne kadar ayakta kalabilirdi bunu bilme imkanı yok ama ben Tabii. hiç bu bilgisizliğimle diyorum ki bu Delta bölgesine Gölcük depreminden Yalova'daki yıkımlardan aldığımız dersle bina yapılmasına izin verilmemeliydi. Ve şu anda bütün bunları yapacak olan hani dedin ya Yalova adliyesi birkaç defa değiştirildi. Şu anda Bayraklı'da bulunan ve sanıyorum 2002-2003 yıllarında yapımı tamamlanan devletin yaptığı adliye binası çok ciddi hasarlı ve evet, orada öyleymiş. çalışma imkanı çok sınırlı. Evet. Buna rağmen bu yani inşaat yapılmalı mıydı, yapılabilmeli miydi, iş yeri ya da konut olarak yerleşim bölgesi olarak seçilmeli miydi yoksa burası daha evvelki gibi boş tarlalar veyahut da yeşil alanlar olarak bırakılmalı mıydı? Yani demek istiyorum ki Gölcük depremin sonrası Yalova, Çınarcık ve Gölcük'teki açılan davalarda dava açılma öncesi yapılan tespitler ve sizin daha sonradan ve karşı tarafın hatta mal sahiplerinin, müteahhitlerin talepleri üzerine yapılmış bilirkişi incelemelerinde İnşaatın niteliği ile ilgili de tespitler vardı. Bu konuları acaba birazcık söyleyebilir misin? Daha sonra da bu ceza hukuku açısından benim ilave etmek istediğim bir konu var. Onu da konuşalım. Seninle beraber değerlendirelim istiyorum. Şimdi Bari o süreci beraber yaşadık işte. Deprem hemen olduktan sonra delil tespiti yapılması gerekiyordu ilk önce. E, bütün bunlarla ilgili işte senin de yönetim kurulu olduğun, yönetim kurulu üyesi olduğun e, o süreç içerisinde e, senin de özellikle etkinliği olduğunu ben biliyorum. E, Adalet Bakanlığı'yla e, görüşmelerde e, bir kere bir adli yardım müessesesinin ortaya çıkması, harçlardan davaların muaf olması son derecede önemliydi. E, şimdi de e, aynı şeylerin yapılması lazım. Çünkü gene e, yoğun davalar e, açılacaktır. Gene o süreçteki gibi e artık insanlardan dava açarken e, harç almaları gerekiyor. Bir kere bunun altını çizmek lazım. E, i̇kinci olarak e, ben e, hatırladığım kadarıyla epey zaman geçti tarafa aradım. 20 yıl geçti. E, Verilmiş olan mesela bir kişi e, raporları e, aslında e, objektif olarak tespitlerde de bulunmuştu ve ee, o tespitler çerçevesinde de dava yürümüştü. Ama mesela e, bir konuya ben e, özellikle itiraz ettim. E, depremin e, söz konusu sorumluluklarda depremin etkisi de e, kusurluluk payının içerisinde kondu. E, bu, bu Buna hep itiraz ettik tabii ki o sırada. E, kusurluluk sadece iradesi olan açısındandır. Yoksa bütün evler depreme mukavim olması için yapılması gereken yerlerdir. Evler ve depremi, iş yerleri. Evet. Evler ve iş yerleri. Dolayısıyla depreme böyle bir iradesi varmış gibi bir sorumluluk yüklemek söz konusu olamaz. İntekim bu da birçok kararında bunun üzerinde durdu. Depremin etkisi olan yüzdeyi oradan çıkardı ve buna göre kusurluk oranlarının ve sorumluluk oranlarının dağıtılması. Bu çok dağıtılması. Önemli. Bu çok, bu çok, önemli. çok önemli. Evet. evet. E, konusunda yani, e, evet bir şey mi söylüyordun? Dinliyorum. dinliyorum. Ha, e, öylesi e, kararlar verdi. Şimdi onu hatırlıyorum. Yani Aradan dediğim gibi o, o, o, o, çok fazla zaman geçti. E, Valla bu süreci öyle geçirdik. Şimdi demin e, bahsettiğin olay, yani belki de Bayraklı'nın, e, zemininin e, çok kaygan olduğu, yumuşak olduğu ve buraya e, yapılaşmanın ya yapılmaması ya olmaması gerektiği ya o eğer yapılaşma var ise e, şey beton direklerinin temelinin çok diplerde olması, e, sert yere temas edinceye kadar temelin inmesi gibi bazı öneriler geliyor şimdi. Bunların olması lazım. Yani demin basiti etmiş olduğum üzerine çok e, benim durduğum o Türkiye deprem haritasının çıkarılması ve deprem haritası çıkarıldıktan sonra her bir bölgeye ayrı olarak e, denetim kurallarının getirilmesi bence en önemli e, yan bu. Ee, diğer önemli bir yan e, bundan sonra olması gereken yani hep işte olan oldu ama bir daha anlış olmak için e, e, özellikle teknik uygulama sorumlularını da denetleyen idarenin e, fonksiyonunun ortaya çıkarılması gerekir. Şimdi yine izliyorum televizyonları sanki e, denetim e, fonksiyonu gören e, devlet ajanlarının ve belediyenin hiçbir sorumluluğu hukuken hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranılıyor. Bu son derecede yanlış bir şey. Yani teknik uygulama sorumlularının özel hukuk kişiliklerinin mutlaka ve mutlaka kamu tarafından denetlenmesi lazım. Bu denetleme olmadığı müddetçe biz bu felaketleri hep yaşayacağız. Yani bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu ceza Şimdi, meselesine daha sonra yeniden döneceksek şu soma kararından Şimdi, atlamayalım zaman, diye. Şu o zaman şunu söyleyeyim, <gülüyor> e, şunu söyleyeyim. E, yani e, biraz evvelki önceki bölümde dedin ki taksirle öldürme olabilir dedin. E, fakat ben bunun taksirle öldürme e, olamayacağı kanaatindeyim. Özellikle eğer eğer bu kolonların kesilmesi söz konusuysa kimin kestiğini bilmiyoruz. O konuda... Veyahut e, demirlerin gereken İz... ev safta değilse, betonlar gereken ev safta değilse ve yıkım bunun için olmuş sayıda da bunun içine katmak lazım. Evet, evet şöyle diyeyim ben e, şimdi e, İzmir'den bir e, arkadaşımdan edindiğim bilgiye göre 3 ya da 4 kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili e, soruşturma sürüyor. Kimdir, bina sahipleri midir, kiracı mıdır? müteahhit midir tam bunu bilmiyorum ama bunlarla ilgili şey sürüyor soruşturma sürüyor fakat eğer burada kolonların kesilmesi gibi bir mesele var ise burada hem kolonların kesilmesine talimat veren, azmettiren veya kolonları kesen ya da yeni bizim ceza kanunu göre suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi ve de fail olarak sorumlu olacağı için bu işi yapma kararını veren ve yapan kişiler yani o kolonları kesen ustalar e, inşaatçılar işte bilmem hangisiyiz kimse kim kestiyse onların da doğrudan e, e, sorumlu olması lazım ve bu sorumluluğun da bu sorumluluğun da eğer burada taksirle ilgili, ilgili e, bir e, tanımlayma yapılacak ise senin özellikle Hrant davasında yaptığın gibi e, bir şey var. Diyor ki e, 83. madde e, ihmali ve icraî davranışın e, eşdeğer kabul edilebilmesi halinde bir ölüm meydana gelirse yani kişinin yükümlü olduğu belli bir icraî davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük, ihmalin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir diyor ve bununla ilgili de e, belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden ve sözleşmelerden kaynaklanan bir yükümlülüğün bulunmasına rağmen bunu yapmayan kişi 83. maddeye göre ihma kasten öldürmenin ihmali davranışla evet. işlenmesi halini düzenliyor. Ama genel olarak, daha genel olarak bana göre burada her ölen kişi açısından e, olası kast, kişinin suçun kanuni tanımındaki unsurlarını gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen fiili işlemesi halinde olası kast vardır diyor. Yani öldürmek istemese bile bu ihtimali düşünerek yapıyorsa burada olası kast vardır ve olası kastla birlikte Öldürmeye ilişkin, kasten öldürmeye ilişkin 81. maddenin birlikte uygulanması gerekir diye düşünüyorum. 81 ve 21. maddenin ikinci fıkrası olarak düşünüyorum. Şimdi Bahri senin teyiden, önümde de zaten Soma ile ilgili e, Yagtay'ın kararı var. Şimdi biliyorsun e, Soma felaketini hep beraber yaşadık. E, orada 301'di değil mi? 301 e, işçimiz orada e, hayatını verdi. Onunla evet. ilgili mahkeme e, bu işte görevli olanlar yani bu, e, bu, bu madenin e, e, yürütülmesiyle sorunlu, sorunlu. alınması gereken önlemlerle ilgili olan kişileri sorumlu buldu mahkeme. E, soma Ağır Ceza ve basit taksirle ölüme e, nedeniyet vermeden e, 15 yıl e, görevlerle ilgili hapis cezası verdi. 15 yani. Şimdi Yergıday Yargıtay, dosya müdahil tarafları tarafından Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay aynen şunu söylüyor, bozma, bozma kararı veriyor. Şunu diyor, sanıkların tamamının karar alma süreci içinde bulunmaları, yani biz bunu şimdi kendi durumumuza doğru adapte edelim, karar alma süreci içinde bulunmaları, yani binada hangi demiri kullanacakları, hangi cins çimentoyu kullanacakları, buranın zeminin ne olduğu, buna ilişkin karar, ya yani buna benzer, paralel de söylemek istiyorum. Bulunmaları, şirketteki pozisyonları, gereği maden ocağı içerisindeki yüksek riski bilmelerine rağmen tırnak işte yazmış. Olursa olsun mantığıyla hareket ederek bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmayarak gerçekleşen bu neticeden olası kasıtlarıyla sorumlu tutulmaları gerektiği, böylece sanıklar hakkında 301 kez olası kasla adam öldürme suçundan ve 162 kez olası kasla yaralama suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gözetilmeliydi şeklinde bir bozmada bulunuyor. Yani elimizde yargıtayımızın, yargıtay 12. hukuk dairesinin benzer durumla ilgili kararı ortada. 12, dolayısıyla 12. Ceza Cezam, ceza. ceza Dairesi Yargıtay. Evet, evet. Ee, e, dolayısıyla ortada böyle bir e, tespit var. Bana göre bundan sonra açılacak bu olayımızla ilgili açılacak davalarda artık e, olası kas mı, bilinçli taksir mi, sadece taksir mi bu çerçevenin içerisinde bir tartışma yapılacaktır diye düşünüyorum. Ama mesela bilerek kalkışta kolunu kesmişse, yani buradan tabii ki kusurunun veyahut da artık kasta varan kusurunun, kast demek doğru değil çünkü bilerek, isteyerek e, öldürmek o ayrı ama e, o neticeyi öngörmesine, neticeyi bilmesine rağmen. Tahmin etmesine rağmen. Ne olursa diyemedim. olsun tahmin etmesine rağmen. Bu e, fiilini devam ettirmesi veyahut da bu eylemlerini yapması gerçekten de bu e, ceza kanunun ancak 21-22. maddesteki yani manevi unsur meselesinin bu çerçevede tapsınacağını e, düşünüyorum. Dileğim benim sadece bunun teknik uygulama sorumluları açısından değil tekrar onu söylüyorum. E, bunu denetlemekle görevli hangi kamu memuruysa bu. Yani bu Şehircilik, e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili belediyeyi de kapsayacak bir şekilde bir hukuki denetimden mutlaka bu işin geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Aksi takdirde yeniden yaşarız bu işleri. Yani O zaman hukuk, o zaman şun... hukuk evet. hem ıslah etmeli hem de tembih etmeli. Yani insanları ikaz etmeli. Bak bunu yaparsan başına bu geliri söylemeli. Yani 99 depreminden sonra Yaşanan hukuki fecat, yani veli göçerin e, tahmin ediyorum bir on yıl civarında falan kaldığı içeri. Yalnızca veli göçerin buradan sorumlu tutulması gibi bir e, garabeti Türkiye bundan böyle hukuk alanında yaşamamalı. Yani herkes şunu, hak ettiği şunu, cezayı görmelidir diye düşünüyorum. Şunu diyor, evet. şunu diyor sanıyorum. Gerçek kişiler, müteahhitler, mal sahipleri, mühendisler, e, teknik uygulama sorumluları. Yapı denetim şirketleri, özel konut, iş yeri, kamu binası, e, işte efendim, köprüler, limanlar, e, demir yolları bütün bunları yaparken hem jeofizik e, koşulları hem bu binaların yapımı için teknik olarak mühendisliğin bilimin önerdiği, mühendislik biliminin önerdiği gereklilikleri yerine getirerek yapmaları aslında deprem bölgesi olan deprem felaketinin her zaman olabileceği bir coğrafya olarak ülkemizde zorunlu. Ama bu kişilerin kamu kurumları dahil olmak üzere mal sahibi, müteahhit, teknik uygulama sorumlusu bunların hakkında hem cezai hem de tazminat, maddi ve manevi tazminat yönünden hukuki sorumlulukları olmalı. Ama bunlar var. Bütün buna rağmen bunların caydırıcı olmamasının nedeni bu davaların zamanında süratle sonuçlanmaması. Hani gecikmiş adalet, adalet değildir. Dolayısıyla insanların verilen cezalar çok olsa bile nasıl olsa bunlar afla, zaman aşımıyla veyahut da başka bir şekilde sonuçlanır diye düşünüp. E, bu e, yasal ve hukuki gereklilikleri yerine getirmemesi. E, bunun önlenmesi lazım hukuk bakımından ki insanlar e, bu eksiklikleri yapmadan bu eksik e, bilimsel e, mimari e, yapıları e, yapmaktan vazgeçsinler bunun sonuçlarının hem hürriyeti bağlayıcı cezalar hem maddi hem de manevi yaptırımları olduğunu düşünerek bundan vazgeçsinler istiyoruz. Çünkü depremleri bu coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre. Evet, evet şimdi aynen. belki bu konuyu daha sonra tekrar konuşacağız. Yani e, bunlar tartışılacak. Biz şimdi İzmir'deki depremde yıkılan binalar ve bunların mal sahipleri bunların e, efendim sorunlarıyla ilgili şimdiden bir şey söylemek istemiyoruz adil yargılama hakkını etkilememek için ama genel sorumluluk çerçevesinden bunları konuşmuş olduk. Belki bir daha tekrar konuşma ihtiyacı doğacağız, duyacağız. Ee, ben teşekkür ediyorum Ergin. Ee, ben teşekkür ederim dilir, Bahri. Yani bu, bu tecrübeleri bir daha kullanmak ihtiyacımız kalmasın ama önümüzde yani İstanbul dahil olmak üzere çok daha acılar yaşayacağımızı şimdiden söylemek bir evet. şey değil, kehanet değil. Evet. Teşekkür ediyorum bütün izleyicilerimize de ve radyoda zor koşullara, korona koşullarına rağmen yardımcı olan programı hazırlayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın.